Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullah. Bir arkadaş diyor ki e, ben yeni başladım hidayete. E, i̇lk Ramazandır oruç oldum. Çok hoşuydu. Bir gündür ben uykuya kaldım. Sühura e kalkamadım. Sabah namazına kalkamadım. Bir gözüm açtım. güneş doğmuş. Geldim bir arkadaşa sordum. Dedi sen o gün oruç olmazsın. Artık şühre kalkmamışsın, namaz da kılmamışsın. Sen orucun sayılmaz. Sen orucun açabilirsin, başka gün kaza edersin. Ne yapmam lazım? Evet, önce sana Allah hidayet verdiği için şükür etmen lazım. Allah seni sabit kılsın. Muvfak eylesin. Bu güzel bir haberdir. Bu sabat kalman, bu din üzerine böyle araştırman güzel bir şeydir. İnsan dinini sağlam yerden öğrenip amel etmesi lazım. Biz de, bizim de üzerimize senin için şu anda dua ediyoruz. Allah sana hidayetini arttırsın, imanını arttırsın ve bu yol üzerine sabah kılsın ve dinini araştırmada e, araştırmayı sana nesip eylesin. Bu bir. ikincisi bir musulman namaza kalkamadı sabah namazına sonra kalktı zamanı geçtikten sonra Hemen onu kılacaktır. Bir vabal da yoktur üzerine. Çünkü sen bilerek kalkmamışsın. Sebep almaya kalktın ama almadın. Bunun bir mahsuru yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de uykuya kalmıştır seferde. Ondan sonra kalktı, kaza yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari müslimde geçen bir hadiste şöyle buyuruyor. Men nesiye salaten ev nâme anheh fel yusallihe ize zekerehâh la lehâ illâ dâlik. Diyor ki bir çimse... Namazı unuttu. Çok meşgul oldun çarşıda unuttun. Birden baktın önüne namazı çıkmış. Çin de okundu. Eyvah ben kılmadım. uyudu, uykuya kaldın. Hatırladığı zaman da hemen kılacaktır. O onun keffarasıdır. Başka bir keffarası yoktur illa onu kılacaktır. Onun için alimler bu hadisin şerhinde diyorlar ki namazı hatırladığında hemen vacip olur. Yani ben uykudan kalktım saat yedi. Gün doğmuş. Ya işte gün doğmuştur. Artık benden geçti. Bırak biraz da yatayım sekizde dokuzda kalkıp kılacağım. Bu caiz değil. Vabal üzerine vabal gelir senin için. Ne yapacaksın? Hemen gözünü açtın. Kalkıp fırlayıp ebde alıp namazını kılacaksın. İlle ki onun keffarası odur. Oruç da öyledir. Yani oruç kalktın, sühurluk yapmamışsın. Bu hatadır. Ee, sana diyen arkadaşın hata yapmıştır. Sühürlük yapmasan da, niyet yapmışsan sen kalkacaksın, kalkamadın, orucun sahihtir, bir mahsuru yoktur. Arkadaşın hata yapmıştır. Sen o gün oruc olacaksın. Sabah namazını hemen kalktığında kaza edeceksin, ondan sonra orucunu imsak edeceksin, devam edeceksin, o günün tamamıdır. Eğer orucunu bozmuşsan, bu da cehaletten dolayı, sen bir gün yerine kaza edeceksin, o kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.